Bilallah min ash-shaitan ar Rabbi al-alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ijmäin. Saygılar dinleyiciler. Riyazu Salih hadis kitabımızın 282. babı olan gereksiz ve aşırı cezalandırma yasasıyla ilgili konumuz. Konu ile ilgili ayet.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 İyilik edin. Şunu iyi bilin ki Allah kendini beğenen, büyüklük taslayan kimseleri sevmez. Abdullah bin Ömer radıyallahu Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gece gündüz ibadet eden bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azabı hak edip cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona ne bir şey yedirip içirmiş ne de onun yerdeki haşerelere yemesine izin vermişti. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah kuşları hedef olarak dikip ona ok atan Kureyşli gençlere rastladı. Hedefi isabet etmeyen her ok için kuş sahibine bir ödeme yapıyorlardı. Gençler Abdullah bin Ömer'in geldiğini görünce kaçıp etrafa dağıldılar. Abdullah bin Ömer, bunu yapan insafsız kim? Bunu yapana Allah lanet etsin. O kişiye açıkça lanet ediyorum. Çünkü Peygamber aleyhisselam canlı bir hayvanı hedef olarak dikip ona atış yapana lanet etmiştir dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam hayvanları canlı hedef olarak bir yere bağlamayı ve hapsederek öldürmeyi yasakladı. Ebu Ali Süveyd bin Mukarrin radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam döneminde Mukarrin oğullarından yedi kardeşin yedincisi olduğum zamanı hatırlıyorum. Hepimizin sadece bir kölesi vardı. Bir gün en küçüğümüz o köleye bir tokat vurunca Peygamber aleyhisselam bize ceza olarak o köleyi azat etmemizi emretti. Ebu Mesud el Bediri radiyallahu anh anlatıyor. Kölemi kamçıyla dövüyordum birden arkamdan ''Ey Ebu Mesud şunu iyi bil ki'' diye bir ses duydum. Ancak kızgınlığımdan sesin sahibini çıkaramadım sözün gerisini de anlamadım. İyice yanıma yaklaşınca bir de ne göreyim meğer o kişi Peygamber Aleyhisselam değil miymiş? Bana Ebu Mesud şunu iyi bil ki Allah'ın gücü sana senin bu köleye gücünün yettiğinden çok daha fazla yeter.'' Allah'ın senin üzerindeki kudret ve hakimiyeti senin bu köle üzerindeki kudret ve hakimiyetinden çok daha fazladır. O halde Allah'tan kork ve bu zavallıya eziyet etme diyordu. Bunun üzerine ben bundan böyle bir daha asla köleye el kaldırmayacağım dedim. Müslümin naklettiği bir başka rivayette şöyledir. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü, bu köleyi Allah rızası için azat ettim dedim. Peygamber eğer böyle yapmasaydın cehennem ateşi seni yakardı. Çünkü zayıfları, fakirleri, kimsesizleri, hizmetçileri sebepli sebepsiz azarlayan, döven, onlara kötü muamele eden kimseler yaptıklarının cezasını mutlaka ödeyeceklerdir buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim işlemediği bir suçtan dolayı kölesini cezalandırır veya ona tokat vurursa bunun cezası o köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Hişam bin Hakim bin Hizam radiyallahu anh anlatıyor. Hişam Suriye'de başlarına zeytinyağı dökülerek güneş altında beklemeye mahkum edilmiş çiftçiler görünce bu ne hal diye sordu. Orada bulunanlar vergi borçlarını ödemedikleri için cezalandırılıyorlar dediler. Bunun üzerine Hişam bakın ben peygamber aleyhisselamın bu dünyada insanları işkence edenlere Allah ahirette mutlaka azap edecekleri buyurduğunu işittim dedi. Daha sonra bölgenin valisine gidip durumu anlattı. O çiftçilerin serbest bırakılmasını emretti. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam yüzü ateşle dağlanarak damgalanmış bir merkep görünce böyle yapanlara benim lanet ettiğimi bilmiyor musunuz diyerek bundan hoşlanmadığını ifade etti. Bunun üzerine Abdullah kendi kendisine Allah'a yemin ederim ki ben hayvanın yüzünden uzak bir yerine damga vuracağım dedi ve kendi merkebinin uyluklarına damga vurdu. İşte peygamber zamanında uyluklara ilk damga vuran kişi Abdullah bin Abbas'tır. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselamın yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçti. Peygamberimiz zavallı hayvanın bu halini görünce bu hayvanın yüzünü dağlayana Allah lanet etsin dedi. 283. bab ateşle cezalandırma yasağı konuyla ilgili Ebuhureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam bir defasında bizi bir akıncı grubu içinde düşman üzerine gönderdi. Ve Kureyşlilerden iki kişinin adını vererek filan ve falan kimseyi ele geçirirseniz ateşte yakın buyurdu. Fakat daha sonra yola çıkacağımız sırada Benze filan ve falan kimseyi ele geçirdiğinizde ateşte yakmanızı söylemiştim. Oysa Allah'tan başka hiç kimse ateşle azab etmez, edemez. Bunun için o kişiyi ele geçirdiğinizde yakmadan öldürün buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde Peygamber Aleyhisselam ile birlikteydik. Peygamberimiz ihtiyacını görmek için yanımızdan uzaklaştı. O sırada iki yavrusu olan küçük bir kaya kuşu gördük ve yavruları aldık. Kuş yavrularını kurtarmak için çırpınmaya başladı. Tam bu esnada Peygamber aleyhisselam geldi. Ve yavrularını alarak bu kuşu kim huzursuz etti? Hemen ona yavruları geri verin dedi. Başka bir defasında da yaktığımız karınca yuvasını gördü ve bu karıncaları kim yaktı diye sordu. Biz yaktık dedik. Bunun üzerine hiçbir canlıyı lüzumsuz yere öldürmeyin. Onlara zarar vermeyin. Mutlaka öldürmeniz gerekiyorsa bunu onlara eziyet vermeden yapın. Hele onları asla ateşe atıp yakmayın. Çünkü ateşle azap etmek ateşin yaratıcısından başka hiç kimsenin haddi değildir buyurdu. 284. Bab Alacaklı hakkın istediği takdirde Zenginin borcunu geciktirmesinin Haram oluşuyla ilgili Nisa suresi ayet 58 Allah ze emanet Ve yetkileri o konuda Güvenilir ve yetenekli olan Ehline vermenizi Ve insanlar arasında hüküm Verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi Emrediyor Bakara suresi ayet 283 Birbirinize güvenerek Emanet bırakırsanız Kendisine güven duyulan kişi Rabbi olan Allah'tan korksun da üzerindeki emaneti sahibine versin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zengin bir kişinin durumu müsait olduğu halde borcunu geciktirmesi veya ertelemesi kul hakkın ihlal ve ciddi bir zulümdür. Size borcu olan kişi o borcu ödeyebilecek zengin birine sizi havale ederse bana borçlu olan sensin ben başkasını tanımam demeyin. Onun teklifini kabul edip o zengin kişiye müracaat edin. 285. bab bağıştan dönmenin çirkinliği ile ilgili Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Birine verdiği veya vaat ettiği sadaka, hediye, yardım, hibe veya bağışından dönen kimse kusmuğunu Dönüp tekrar yen köpeğe benzer. Bir başka rivayet şöyledir. Verdiği sadakadan dönen kimse yediğini kustuktan sonra dönüp onu tekrar yiyen köpeğe benzer. Bir diğer rivayet ise şöyledir. Bağışından dönen kusmuğunu yiyen gibidir. Ömer bin Hattab radiyallahu anh anlatıyor. Ben iyi cins bir atımı Allah yolunda cihad etmek üzere bir mücahide hediye etmiştim. Fakat o kişi fakirliğinden dolayı ata iyi bakamayıp hayvanı zayıflattı. Bunun üzerine atı ondan satın almak istedim. Ucuza vereceğini de tahmin ediyordum. Almadan önce durumu Peygamber aleyhisselama sordum. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir dilheme bile verse sakın onu satın alıp da verdiğin sadakadan dönme. Çünkü bağışından dönen kimse kustuğunu yalayan kimse gibidir. Evet saygıdeğer dinleyenler 286. bab yetim malını haksız yere yemenin haram oluşu. Yetimlerin mallarını haksız yollarla yiyenler aslında bu davranışlarıyla sadece karınlarını ateş doldurmuş oluyorlar. Çünkü bu günahları yüzünden çılgın bir ateşe gireceklerdir. Nisa suresi ayet 10 Ergenlik çağlarına ulaşıncaya dek himayeniz altında bulunan yetimlerin mal varlığına onu en adilane ve en güzel biçimde değerlendirmek amacıyla olmadıkça yaklaşmayın. Size emanet edilmiş olan bu malları onlar ergenlik çağına ulaşıncaya dek yatırıma dönüştürerek onlar adına değerlendirebilirsiniz. Fakat gerekli yaş ve olgunluğa ulaştıklarında mallarını onlara geri vermelisiniz. En'am suresi ayet 152. Ey Muhammed sana yetimlere karşı nasıl davranmalar gerektiğini soruyorlar. De ki onların durumunu düzeltmek günaha girme endişesiyle onlardan uzak durmaktan çok daha iyidir. Eğer onlarla birlikte yaşıyorsanız hiç unutmayın ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Onların mallarıyla ticaret yapıp kazancını birlikte yiyebilirsiniz fakat sakın haksızlığa yeltenmeyin. Unutmayın Allah kimin bozguncu, kimin iyiliksever olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla herkese hak ettiği karşılığı mutlaka verecektir. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam insanı felakete sürükleyen yedi büyük günahtan kaçının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar hangileridir diye sordular. Peygamberimiz Allah'a ortak koşmak, Büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, Allah yolunda yapılan savaştan kaçmak, kötülüğü gönüllerinden dahi geçirmeyen, günahdan habersiz namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak buyurdu. 287. Bab Faizin şiddetle yasaklanması Konuyla ilgili Bakara suresi ayet 275 ila 278. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Riba yiyenler ancak şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkacaklardır. Bunun sebebi ticaret de tıpkı faiz gibidir demeleridir. Oysa Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. O halde her kim kendisine Rabbinden bir öğüt ulaşır da vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Onun durumu ise Allah'a kalmıştır. Fakat kim de yeniden dönerse işte onlar da cehennem halkıdır ve sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah faiz ve tefecilikle elde edilen kazancı yani ribayı bereketsiz kılar, sadakaları ise kat kat arttırır. Allah nankörlüğe batmış günahkarların Hiçbirini sevmez. İman edip, Doğru ve yararlı işler yapan, Namazını özenle kılan, Zekatını verenlere gelince, işte Rablerinin katında onlara nice ödüller vardır, O gün onlar ne korkuya kapılacak, Ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler, Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'tan korkup sakının da, Geçmişten kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle diyor: Peygamber Aleyhisselam faiz alana da verene de lanet etmiştir. Bir diğer rivayette şahitlerine de yazıcısına da Allah lanet etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Evet Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam faiz alana da verene de lanet etmiştir. Tilmizi ve diğerleri bu hadisi şahitlerine ve yazıcısına da ilavesiyle rivayet etmişlerdir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamu aleykum ve rahmetullah.